Bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan topraklarına yolculuk başlamıştı. Dördü kadın 15 kişilik ilk grup Şuayb limanından bindikleri gemiyle Kızıl Denizi geçip Habeş diyarına ulaşacaklardı. 15. bölüm Uzun bir yolculuktan sonra ilk muhacirler Habeşistan topraklarına ulaştılar. Burada aynen peygamberimizin dediği gibi güzel karşılandılar. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını burada geçiren müminler Mekke'de durumun rahatladığına dair bir haber aldılar. Yurtlarına dönmeye karar verdiler. Fakat Mekke'ye istedikleri gibi giremezlerdi. Artık bir kaçak hükmündeydiler. Kimisi bir tanıdığının himayesine girdi, kimisi gizlice evine ulaştı. Fakat durumun değişmediğine, müşriklerin hala mü'minlere eziyet ettiklerine şahit oldular. Bu şartlar altında Mekke'de yaşamaları imkansızdı. İlk hicreti gerçekleştirenlere bir grup daha katıldı ve ikinci Habeşistan hicreti gerçekleşti. Bu ikinci yolculukta yaklaşık 100 kişiydiler. Aralarında Peygamberimizin amcaoğlu Hazreti Cafer de vardı. Habeşistan'a tekrar hicret eden müminlerin sayılarının artması ve başka bir ülkede huzur içinde yaşıyor olmaları müşriklerin canını sıkıyordu. Buna köklü bir çözüm bulmaya karar verdiler. Burada bizim dinimize sayıp söven Muhammed taraftarlarının başka bir ülkede sahiplenilmesi bizim için büyük bir itibar kaybı. İleriye yönelik de bir tehlike. Bu onların güçlenmesi demek. Habeş hükümdarını anlamıyorum. Bir grup dinsize neden kucak açıyor? Kendi Hristiyan değil mi? Muhammed onun için de bir tehlike oluşturuyor. Habeş necaşesi ile görüşmemiz gerek. Onu ikna edebiliriz. Amr, sen onu yakından tanırsın. Hem de şairsin. Ağzın güzel laf yapar. Evet, Necaşi Asama ile tanışırız. İyi bir dostluğumuz vardır. Her seferinde beni nezaketle karşılar ve hediyelerle uğurlar. Şahiliğim ise siz benden daha iyi bilirsiniz. Bu işi sen çözebilirsin. Habeş diyarına bizi temsilen git. Bunların ülkesine ihanet eden kaçaklar olduğunu söyle. Oradaki herkesi bize iade etsinler. Hmm. Etsin ki herkesin gözü önünde kafalarını kopartalım. Bir daha böyle bir işe kalkışan olmasın. Hele bir gelsinler vereceğimiz cezayı düşünürüz. Hadi Amur, hazırlıklara başla. Abdullah'ı da yanına al. Biz de bu arada Necaşi'yi memnun edecek bir hediye hazırlayalım. Ebu Cehil, kesenin ağzını aç bakalım. Bir krala hediye gönderiyoruz. Şu belayı başımızdan defetsin de ben dilediğiniz harcamayı yaparım. Seni <gülüyor> <gülüyor> hiç bu kadar cömert görmemiştik. Muhammed gerçekten sihirli sözler söylüyor <gülüyor> Tamam yeter Bırakın zevzekliği İşinize bakın Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebia Yola çıkmak üzereydiler Ebu Süfyan onlara son talimatlarını veriyordu Hediyeler hazır en büyük sandık Necaşi'ye ait Diğerleri etrafındaki adamlar için Önce yakın adamlarına verin ve durumu anlatın ki size destek olsunlar Necaşi onları dinlemeden size cevap vermeyecektir Dediklerinizi kabul etmesi için vezirlerinin faydası olur Peki anlaşıldı Şu da Kureyş adına yazdığım mektup Bunu da takdim edersiniz Hadi hediyeleri atlara yükleyin Göreyim sizi Bizi sevindirecek haberlerle gelin. Tamam, merak etme. Hadi de! Müşriklerin elçileri Habeş ülkesine geldiler. Necaşi ile görüşmeden önce onun vezirleriyle görüştüler... ...ve hediye vermedik kimse bırakmadılar. Merhaba Merhaba Amr Hoş geldiniz Hoş bulduk Safalar bulduk Size Mekke'nin ileri gelenlerinin en derin muhabbetlerini ve selamlarını getirdim Aramızdaki dostun nişanesi olarak şu hediyeleri kabul edin lütfen. Teşekkür ederiz Arapların cömertliği meşhurdur zaten Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buralara? Ah, sormayın Mekke isyancılarla uğraşıyor Tadımız tuzumuz yok Aramızdan akla ermeyen bazı gençler yepyeni bir dinle ortaya çıktılar. Bunlara uyanlar oldu. Biz atalarımızın dinine laf edenlerin cezasını verirken aralarından bazıları kaçtı. Onlar şimdi sizin ülkenizde, kralınıza sığınmış ve burada yaşıyorlar. Devletinizin nimetlerinden faydalanıyorlar. Biz onların geri çevrilmeleri için Kureyş e eşrafı tarafından gönderilmiş bulunuyoruz. Biz onlar hakkında kralınızla konuşurken, siz de onların konuşmasına fırsat vermeden bizi destekleseniz. Çünkü Necaşi'nin yanında sizin sözünüz kıymetlidir. Derdin bu mu? olması kolay bir işmiş. Bu akşam Necaşi'ye bağlılık yemini edeceğiz. O toplantıda herkes bulunur. Sen de gel, derdini anlatırsın. Biz de sana destek oluruz. Teşekkür ederim. Beni desteksiz bırakmayacağınızı biliyordum. Habeşistan muhacirleri iyi karşılanmış ve her biri yetenekli oldukları işlerde görevlendirilmişti. Hor ve hakir görülmeden, ibadetlerini diledikleri gibi yaparak yaşıyorlardı. Tek sıkıntıları Resulullah'tan ve ailelerinden uzak olmaktı. Amr ile Abdullah'ın geldiğini duyduklarında yüreklerine bir korku düştü. Bir araya gelerek durumu istişare etmeye başladılar. Hazreti Cafer sözü aldı. Amr bin Asla Abdullah bin Ebi gelmişler. Geliş sebeplerini tahmin ediyorsunuzdur. Bizi rahat bırakmayacaklar. <Gülüyor> Dertleri nedir? Mekke'de huzur vermediler. Yurdumuzu, evimizi, barkımızı bırakıp buraya geldik. Ardımızda gözü yaşlı analar babalar bıraktık. Ne istiyorlar bizden? Bizi teslim etmelerini isteyecekler Ümmü Seleme. Burada rahat olmamız onları huzursuz ediyor. Biz buradayken üzerimizde hakimiyet kuramıyorlar O zaman bıraksalardı da topraklarımızda kalsaydık ya Bak burada kimse dinimiz aleyhinde bir tutumda bulunmadı Kötü bir söz bile söylemediler Ama kendi akrabalarımız hatta kardeşlerimiz bize düşman kesildi Ne yapmamızı bekliyorlar Biz şu an rahatız Peki ya Resulullah Buraya gelemeyen diğer kardeşlerimiz Kureyş zulmünden ne zaman kurtulacaklar Onların da bu halden kurtulması için sürekli dua ediyoruz Allah müminlere bir çıkış yolu hazırlayacaktır İnşallah Ebu Seleme, İnşallah. Buradaki tek derdim ardımızda bıraktıklarımız Allah yardımcımız olsun Amr'la Abdullah'ın gelişi mutlaka bizimle ilgili Hükümdara daha önce niye geldiğimizi anlatamadık Kim bilir hakkımızda neler söyleyecek Tedbirli olmalıyız Cafer, sen Resulullah'ın kuzenisin bu konuda sözcümüz sen o. Hitabet kabiliyetin kuvvetlidir. Amr'ın karşısında ancak sen durabilirsin. Evet doğru söylüyor. Evet, doğru. Haklısın. Bizce en uygunu senin Evet karşısında. en uygunu bu. Peki. Benim tüm bildiğim Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerinden ibarettir. Onları söyler, Allah'ın bize bir kolaylık vermesini dilerim. Necaşi'nin huzurunda toplanıldı etrafında vezirleri, rahipler ve ileri gelen devlet adamları vardı. Müslümanlar ve Mekke'den gelen temsilciler de oradaydı. Necaşi gelince herkes ona saygısını göstermek için yerlere kadar eğildi. Müslümanların bunu yapmaması Necaşi'nin dikkatini çekmişti. Ha, krallarına saygı göstermeyen bu toplulukta neyin nesi? Efendim onlar bizim ülkemizden kaçan isyancılar Arabistan'da isyan mı var? Neden haberim olmadı? Yüce hükümdarım Aramızdan bazı sefihler senin ülkene sığındılar Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler Aramızda bozgunculuk çıkardılar Şimdi öğreniyorum ki senin dinine de girmemişler Halbuki putlarımıza laf eder dururlardı. Tek bir ilaha tapmak gerektiğini söylerlerdi. İsa Mesih'i de tanımazlar. Bunlar bizim bilmediğimiz, senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Niyetleri toplumda huzursuzluk çıkarmak. Bizi sana onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Bu kaçakların iade edilmesini talep ediyoruz. Amr, seni tanırım. Senin de beni tanımış olman lazım. Tek tarafı dinleyerek hüküm vermem. Sizler, bu adamın dediklerine cevap vermeyecek misiniz? Ey hükümdar, elbette cevap vereceğiz. Bizi itham ettiği şeyleri size birer birer anlatabilirim. Müsaade edersiniz. Seni dinliyorum. Ben geldiğimde neden saygı göstermediğini izah etmekle başlayabilirsin söze. Biz Allah'tan başkası önünde eğilmeyiz. Yalnız O'na secde ederiz. Bu peygamberimizin buyruğudur. Peygamberinize bile mi? Evet. O Allah'ın kulu ve rasulüdür. O bize anne babalarımızdan bile daha sevgilidir. Ancak O'nun önünde eğilmeyiz. Lan kör isyancılar! Am sana söz verdiğimi hatırlamıyorum Özür dilerim Sen devam et Bu memlekete niye geldiniz? Ne iş yaparsınız? Ne istersiniz? Anlat Hükümdarım Bizi suçlayan şu adama birkaç sorun var Onları cevaplasın Sor bakalım Sen de cevap ver Amur Bizim köle mi hür mü olduğumuzu söylesin Biz efendilerinden kaçmış köleler miyiz? Yoksa toplumları içinde şerefli bir konuma sahip hürler miyiz? Köle değiller efendim. Hepsi hür. Peki biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kan bedeli olarak iade edilelim? Hayır, böyle bir şey yapmadılar. Son sorum şu. Biz haksız yere kimsenin malını çalmış mıyız? Ya da ödemekle mükellef olduğumuz borçlar mı var? <gülüyor> Hayır, yok. Ey Yağmur. O zaman ne istiyorsunuz bu insanlardan? Biz onlarla aynı kavimdeniz. Aynı dine tabiydik. Sonra bunlar yoldan çıkıp bizim ilahlarımıza hakaret etmeye başladılar. Peki siz neden din değiştirdiniz? İlahların tek bir ilah olması gerektiğini söylüyormuşsunuz. Hristiyanlık da tek tanrılı bir dindir. Onu da kabul etmemişsiniz. Sizin edindiğiniz bu din nedir? Ey hükümdar! Biz cahiliye toplu uyduk, Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu... Güvenirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde, Şirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi şirk koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da bize emretti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a ibadet ettik, ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler yaptılar. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince. Bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Korkmayın, haksızlığa uğramayacaksınız. Yüce Tanrı'nın kullarına adaletsiz davranmaktan ona sığınırım. Şimdi yaklaş... Ve bana peygamberinin söylediklerini anlat. Necaşi, Hazreti Cafer'i dikkatle dinliyor ve bu yeni dinin, kendi mensup olduğu dinin devamı olduğunu düşünüyordu. Hristiyanlıkta müjdelenen son peygamber bu zat olabilir miydi? Hazreti Cafer Kur'an okuyacak ve Necaşi dinleyecekti.